Bismillah, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ula men la temari'nin ikinci ve kaydelerin başladığı kısım misale, emmelil mithale lil-fi'lil-ecvefil-mebniyye mebniyye lil sümme ekmelin-nağısa Mechhule bina edilmiş ecvef fiiller için olan misali düşün sonra nağıs yani boşluğu, eksiği tamamla El madi, el mebniyü lil ma'lumi, gale el mebniyü lil mechhuli qeyle evet. El mudari'u, el mebniyü lil ma'lumi, gale'nin muzari'si, yegulu el mebniyü lil mechhuli qeyle'nin muzari'si yugalu Bunların asılları neydi? Gale'nin aslı kavale'ydi, gale oldu Gülen hastalık O Güle oldu. Covideden Güleye dönüştü. Ya aslı Yakvulu idi. Yakvuludan Yakolu meşhuri ise Yukvuludan Yukale oldu. Buna iler kaydeleri dönüyor. Buna ilerde gelecek, girecek inşallah. Şu an sadece biz bu dönüşümleri böyle ezberleyeceğiz. Kavuleden Gale kavileden qile qile evet yakvuludan yakulu yokveludan yok aynı şekilde ba fiilinin mazi malumu bunun meçhulü bi a ye malum muzariisi yubaun meçhul muzariisi Saga yesuqu zare yuzuru zade yzidu ve Hafe, İhafuyu da sizler yapacaksınız. Nakıs dediği, yani boşluk, eksik olan kısım dediği o bölümleri de sizler yapacaksınız. Aynı kalıp üzere. Mesela sağa nasıl olur? Siqa, zare, zira, Zara. zade, zide. Hafe, hiyfe. Muzayirlerini size başlayacağız. Aynil ef'alel cevfâe fil emsiletil adiyeti. Gelen misallerde cevfa dediği ezbef'in çoğulu ezbef fiilleri tayin et, belirle. Bikem bi'at seyyaratuke ya Zübeyir'u Ey Zübeyir otomobilin kaça satıldı? Ba a satmak, bi'a a satmak Kaça satıldı otomobilin? bi'at bi'aşereti alafi riyalin on bin riyale satıldı. Biat. Niye bi değildi? Biat geldi. Çünkü onun naib-i faili seyyaratüke mühendis. Evet. Müzekker bir şey olsa Mesela galem-i mükebesiydi. Biat gelecekti. Huna tuba us-suhufu vel mecellatu. Burada gazeteler ve dergiler satılır. Ben okuyorum geçiyorum. Siz buradaki gerek mazi, gerek muzari, ezbe fiilleri belirleyeceksiniz ya işaretle ya göstermele bir şekilde yazacaksınız. Yokalu inne hadhil arda satuba bil mezadi. Denildi ki bu yer bu arz mezad ile yani açık ile satılacak. Eyukalu <gülüyor> temru em yuzenu. Temru dediğimiz hurma biliyorsunuz. Hurma eyukalu <gülüyor> ölçülür mü? Em yoksa yuzenu tartılır mı? ve tevzili ve tenzilde yani indirilmiş olan Kur'an'da şöyle gelmekte Mürselat suresi 48. ayet ve iza gila lehum erkau la yerkaun Onlara ruku edin denildiği zaman la yerkaun ruku etmezler Errabi 4. alıştırma teemmülil misale lismil failel masughi minel fili mudaffi ثُمَّ اَكْمَلِنْ نَاقِسَ Mudaaf fiilden sigalanmış. Fail isim, yani isim failleri için gelen misali düşün. Sonra nagısı eksiği tamamla. Hacca fiilinden Haccun ismi fail. Asluhu Hacicun idi. Hacucundan Haccun'a dönüştü. Mudaaf fiil neydi? Son iki harfi, iki harfi aynı harf olan ve dolayısıyla tek harfle şiddetlenmek gösteren fiildi. Hacceden hacun, asluhu hacicun. Aslı hacicun olan ama hacun şeklinde yazılan ismi fail. Yani hacceden kimse, hacı. Zanne, merra, dalle ve delle illerinde isim faillerini ve asıllarını size yapacaksınız. Delle delalet etme, göstermek demek. Dalle de sapıtmak, alaete düşmek. Merre vurama geçmek. Hepsi aynı kalıbıdan gelecek. Hacce gibi. Teemmül el misale ismi fail el masugi min el fiil el azbe fil vabi. Sonra ekmelin naqsa. Azbe fi Fiilden sigalanmış, ismi fail için gelen misali düşün, sonra eksiği tamamla. Ezbefe vavi, yani aynel fiilin vav olan, yani ortanca harfi vav olan e, fiillerden bahsediyor. Örnek, Qale yekûlü qa'ilun asluhu qabilun idi. Çünkü bu fiilin aslı zaten idi. Oh, evet eden kavilun şeklinde gelir. Ama iler kaidesi gereği o mazi fiil oldu. Muzarresi yekulü oldu yekulüden. Kavilun da kailuna dönüştü. Yani gale dedi yekulü diyor. Kailun diyen, konuşan. İsmi kailen. Kavileden, söz, söz söyleyen. Evet. Zare-i Ziyaret etmek fiili. Aynı kalıbı gelir. Zairun aslı zavirundur. Sâme suumu, nâme yenâmû Bunlar da aynı, aynı kalıptan gelir. Yenâmû'nun yanında bir dipnot var. Aynuhu vavun. Aynel fiili vavdır. Nâme yenâmû'nun aynel fiili vavdır. Ve tezherû fil mastarı nevmun. Nevm şeklindeki mastarda bu zahir olur ortaya çıkar. Teammelil misale lismil failil mesuqi minel fiilil ecvefil ya'iyyi Thümme ekmelin na'gısa Ecvefi ya'yi fiilden sigalanmış İsmi fail için misali düşün Sonra noksanı tamamla Ba'a ybi o Zaten ecvefi vavi mi? Ecvefi ya'yi mi? Muzariyede ortaya çıkıyor görüyorsunuz Mesela kâle de yekûlu şeklinde met vav ile geldi. Orada ecvef vavi olanlaşıldı. Yukarıda. Bu da bâ yebî u da ecvefi yâ'ı olduğu muzârid ortaya çıktı. Yebî'daki met harfi yâ onun ecvefi yâ'ı olduğunu gösterir. Bâ yebî o fiilinden bâiun çünkü aslıhu bâ undur. Fiilin aslı neydi? B'e A gidip ondan B'A oldu. Dolayısıyla B'i on, B'i onun dönüşmüş hali, kullanılan hali. Dilimizdeki bayi kelimesi de buradan işte. Satan yani. Evet. Maleyi miyru eğildi, meyletti, yöneldi o mani alarak iler. Sareyi siru, sairun. Onun ismi faili. Seyyar da buradan türemedir. Yürüdü. Aşe ya şu, i e Aşe de buradan türemedir. Aşe yaşadı. Ya Iyi şu yaşıyor. yaşıyor. Saleyesilo ise aktı, Seil, aslı seylun. Seylun. Bizim diliğimize Sel olarak yemiş. Y'e, ye düşmüş. Seil. Saleyesilo aktı eridi manasına da gelir aktı manasına da gelir suyun akması dilimize giren sel de buradan türemedir sel teemmelil misale lismil failil mesuqi minel fiilin nâgısıl vaviyy nâgısı vaviy fiilden siğalanmış ismi failin misalini düşün ve ekmenin nagısı, sonra eksiği noksanı tamamla Naqısvavi'nin örneği ise de av'den daa. Yed u muzariisi da'in nekra hali edda'i marife hali da'in'in aslı da'ivundur. İlal kuralı sebebiyle da'in oldu. Marife olduğu zaman da gizli olan o harf ortaya çıkan da'i diye metarife ya şeklinde zahir olur. De a ya da bu dua etti, necayencu bu kurtuldu, aynı kalımıza da gelecek, Afayı afu, affetti, telayetlu, tilavet etti, okudu. Evet bunların da ismi failini, nekire halini ve marife halini, bir de nekire halinin aslını üstteki örnek üzere yazacağız. Təəmməlil mithale lismil failil mesuqi münel fiilin naqısil ya'iyy. Naqıs-ı ya'iyy fiilden sikalanmış. İsmi fail için misali düşün. Sümmə ekmelin naqıs sonra naqıs-ı noksanı tamamla. Səqa yesqiyy de zaten naqıs fiil ya olarak ortaya çıktı. Yukarıda vav olarak ortaya çıkmıştı. Ondan dolayı naqıs-ı Burada da yesqiyy diye ya olarak ortaya çıktı, müzaviydi. Evet, se reiski sulamak, suvarmak daha doğrusu, Bizim dilimizde pek kullanmıyor ama suvarma. <gülüyor> İsmi faili saakin, nekire hali, marife hali ise es-saaki. <gülüyor> Hedayeti aynı kalıptan gelmekte. Heda hidayet etti. Doğru yolu gösterdi. Zenaiz ni zina etti. Bina yebni bina etti. Bekayep ki ağladı nesiye yensa unuttu. Suğ esma'l-fa'iline minel-ef'al-latiyeti gelen fiillerden ismi failleri sigala ve nev'a kulli fialin minha alel-nahvit tali ve gelen örnek üzere onlardan her bir fiilin nevisini çeşidini zikret. Yani hangi çeşit fiil olduğunu zikret. Gelen örnek ve kalıp şu. El fiolu hacca. Nev'uhu el muda'af. Muda'af fiil. fa'il failül mesu'gu minhu. Kendisinden sigalanmış. İsmi fail haccun. Asluhu haccun. Bu kalıp üzere aşağıdaki 10 tane fiili defterimize yazacağız. Tek tek. Evet, onları okuyalım. Hatta bir iki tanesini de ben size sorayım. Hatırlatması sadedinden Celle se salim. salim. Ekele seele kara e. Sorduğum fiil kara e. Mehmuzul lam. Onlarla mı sıralanıyor mu olunca... Tabii. Ekele mehmuzul fa. Tamam. E, seele mehmuzul ayin. E, kara e mehmuzul lam. Ve kafe, şekke Tabe, tövbetti, tabe, gabe, şefa, raca, bunların hepsinin ismi failini, nevisini ve ismi failinin aslını yazacağız.